Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da iklim acil programı başladı. Ben Can Tonbil. Bugün sizlere önemli bir rekordan bahsederek programa başladığımı söylemek istiyorum. Sibirya'daki hava sıcaklıklarından bahsetmek istiyorum efendim. Rusya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olarak kabul edilen Sibirya'da tüm zamanların en yüksek sıcaklık derecesinin kaydedilmesine neden oldu. Bilim insanlarına göre geçtiğimiz hafta sonu yani 20 Haziran'da ölçümlenen sıcaklık değerlerine göre kuzey Kutbu'nda şimdiye kadar görülmüş en yüksek ısı derecesi kayıtlara geçmiş. Rusya'nın kuzey Doğusunda diye yazıyor Euronews'un internet sitesinde kuzey kutup kıyılarının yaklaşık 420 km güneyinde ve kuzey kutup dairesinin yaklaşık 10 km kuzeyinde yer alan Verkonyaz Kasabasında geçtiğimiz cumartesi günü yapılan ısı ölçümünde 38 santigrat dereceyi görmüş ölçüm cihazları. Eğer rakamların kesin olduğu teyit edilirse diye yazıyor yine aynı şekilde internet sitesinde. Bölgede 25 Temmuz 1988'de ölçülen 37.3 santigrat dereceyi geride bırakılarak Arktik bölgesinde tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunu görmüş olacakmışız. Bölgedeki ısı ölçümleri 1885 yılında yapılmaya başlanmış diye de hatırlatılıyor. Meteo France'dan meteoroloji uzmanı Etienne Capican'a göre bu rakam aynı zamanda kuzey kutup bölgesinde rekor düzeyde ölçülmüş en sıcak seviye olacakmış. Kasabada Haziran ayında ortalama sıcaklık 20 santigrat civarında seyrediyormuş. Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor bu kasaba. 7 Şubat 1892'de yapılan ölçümde sıcaklık eksi 67.8 santigrat dereceye kadar düşmüş. İklim değişikliğinin en net görüldüğü bölgelerden biri olarak nitelendiriliyor Arktik bölgesi. Buradaki ısı değişimi aynı zamanda Rusya'yı 2020'de gezegenin en geniş ve en aşırı sıcak anomalilerinin merkez haline de getirme olasılığı taşıyormuş. Şimdi kafalarda bu ne anlama geliyor sorusu var. Rus Arktik için sıcaklık derecesinin rekor seviyeye yükselişi, hızlı bir artıştan çok daha fazlası anlamını, Çok daha fazlasının anlamını taşıdığını söylüyor Atlas dergisinin internistisi. Burada aşırı sıcaklıkların tehlikeli sonuçlarının aylarca sürebileceği uyarısı var. Kuzey Kutbu'nda aylardır aslında en yüksek ısı dalgası görülüyor. Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde yer alan Verkonya's kasabasında sıcaklık biraz önce de belirttiğimiz üzere 38 santigrata kadar çıkmıştı. Bilim insanları bu rekor sıcaklığın hızlı ve sürekli olarak ısınan gezegenin işareti olduğunu ve Arktik ısınmanın gelecekte nasıl devam edeceğini gösteren bir ön izleme olduğunu söylüyorlarmış. National Geographic dergisinin haberine göre Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden iklim bilimci Ruth Morterdam güçlü ısı dalgalarının daha uç noktalara gideceğini söylüyormuş ve iz düşümler düşündüğümüzden daha erken gerçekleşiyor diye de kötü haberi vermiş. Cumartesi çünkü ani yükseklik yalnızca Rusya'nın kuzey kutbuna yakın bölgelerindeki normal yaz sıcaklığına dönmenin bir belirtisi de değilmiş. Bu sıcaklığın arkasındaki dalganın en az bir hafta daha sürmesi beklentisi de var. Bu şehirde 1885 yılından beri tutulan kayıtlarda ölçülmüş sıcaklığın daha da artabileceği riski de var. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nden iklim bilimci Walt Mayer... Yılın bu zamanında yaz döngüsü çerçevesinde 24 saat güneş ışığı alıyorsunuz diye hatırlatıyor. Çok daha fazla güneş enerjisi geliyor. Bu yüksek enlem bölgelerinde duyulmayan sıcaklıklar demiş. Kuzey kutbu gezegenin geri kalanından 2 kat daha hızlı ısınıyor diye de hatırlatımla yapılmış Atlas dergisindeki haberde. Yüksek kuzey kutbundaki taban çizgisi sıcaklığı son 100 yılda 2 ile 3 derece arasında artmış. Bunun yaklaşık 0.75 derecesi ise yalnızca son 10 yılda meydana gelmiş. Bu bölgeye çarpan ısı dalgalarının ekstra ısınma ile güçlendirildiği anlamına geldiği de aynı şekilde bahsedilen bilgiler arasında. Böylece bir yazın ortalama sıcaklığında artış hatta bu artışın daha da uç boyutu aşırı artış manasına da gelebiliyormuş. İlk olarak iklim değişikliğinin temel sıcaklıkları arttırdığı bilgisi var diye yazmışlar aynı şekilde haberin içerisinde. Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisinden iklim Bilimcilere göre Batı Sibirya en sıcak bahar mevsimlerinden birini geride bırakmış. Aralık ayından bu yana bölgedeki hava sıcaklıklarının ortalama 1979 ile 2019 yılları arasındaki ortalama 6 derecelinin üzerine çıktığını söyleniyormuş. Ilık kış nedeniyle yerin büyük bir kısmında zemini örten karın normalde yaklaşık bir ay öncesinden eridiği de aynı şekilde ifade edilenler arasında. Parlak beyaz kar Güneşin gelen ısısını yansıtarak kuzey kutbundaki kısımları serin tutmada önemli bir rol oynuyor. Bir kez yok olduktan sonra bu kar ise bitkilerin kolayca ısı yenmesine neden oluyor. Kutuplar polar amplifikasyon adı verilen olgu nedeniyle dünyanın geri kalanından daha hızlı ısınıyor. Sibirya'da güneş ışınımını yansıtan kar gibi buz da güneşin sıcaklığını uzaya doğrudan geri döndürürdü. Ancak dünyanın ısınmasıyla yani iklim değişikliğiyle ve aslında iklim krizi sebebiyle artık okyanusunu örten daha az ısı emen karanlık suların ardından daha az bir deniz buzu oluşmaya başlıyor. Araştırmacılar insan kaynaklı iklim değişikliğinin parmak izlerini geçen yaz Grönland'da ve Kuzey Avrupa'da aşırı erimeye neden olan sıcak dalgası üzerinde bulabiliyorlar diye yazılmış Atlas dergisindeki haberde. Örnek olarak da geçtiğimiz sene Fransa'da sıcaklıkların 45 derecenin üzerine çıkması gösteriliyor. Bunun da insan etkileri nedeniyle ortaya çıkan iklim değişikliğinin etkisinin en az 5 kat daha fazla bu ısı sıcaklıklarının, daha doğrusu bu sıcaklıkların artmasında rol oynadığı da söylenenler arasında. Bilim insanları 2016'daki Bu aşırı sıcaklıkların Kuzey Kutbu'nda yaşanan bu aşırı sıcaklığın %60'ının da yine insan kaynaklı iklim değişikliğine neden, iklim değişikliğinin nedenlerinden bir tanesi olduğunu söylüyorlarmış. Bu mevsimin yüksek sıcaklıklarının da aynı zamanda sonuçları var. Yerin altında Rusya'nın, Rusya'nın Arktik bölgesinde bulunan topraklarında çoğu perfor, permafrost'la yani karbon açısından zengin ve bütün sene donup kalan bir buz tabakası içerisindeki Turba ile kaplı olan bölge hatırlatılıyor. Ancak yüksek sıcaklıklardaki bu etki donuk yüzeyin dengesini de bozuyor ve düzeltilmesi imkansız sonuçlara yol açıyormuş. Rusya Orman Servisi'ne göre aşırı ısınmanın etkisi altına kalan bu topraklarda hem bitki örtüsü kurulmuş hem de bahar da bahar mevsimi gibi yaşanmamış. Haziran ayının başından beri yaklaşık 12 milyondan fazla toprak ağaçlık alanla beraber yanıp bitip kül olmuş. Bu durumun iyi etkileri yok mu diye soracak olursanız var. Ondan da bahsedelim. Antarktika kıyısındaki deniz buzu seviyesinin seyrek olduğu bölgelerde bu sefer farklı bir coğrafyadan, Güney Kutbu'ndan bahsediyoruz. Bu bölgelerde küçük kuşların daha kolay beslendiğini ortaya çıkan bir araştırma yayınlanmış. Ve Adel penguenlerinin popülasyonu da bu sayede artabilir deniliyor. Antarktika kıtasında deniz buzunun seyrek olduğu bölgelerde küçük kuş nüfusunun daha kolay beslendiğini ortaya çıkan bu araştırmaya göre Penguen popülasyonunda önümüzdeki yıllarda hızlı bir artış görülebilirmiş. Antarktika'da son 10 yıldır deniz buzu miktarı genel olarak artmış olsa da diye yazıyor. İklim haberden okuyorum bu haberi size. Geçtiğimiz birkaç yılda keskin düşüşlerde yaşanmış. Bu gelişme bilim dünyasında derin bir endişe uyandırıyor. Ancak üreme koşulları araştırmacılarını şaşırtan Adelip ya da Adel penguenleri deniz buzu seviyelerinin düşük olduğundan daha başarılı bir şekilde yavrulayabiliyormuş. Bilim insanları bu gizemi çözmüş. kuşlar daha verimli bir şekilde yiyecek arayabiliyorlarmış. Bu şekilde yavrularının büyüme oranı ve yuva başına düşen yavru kuş sayısında artışlar görülüyormuş. Tokyo Ulusal Kutup Araştırma Enstitüsü'nden bu araştırmanın baş yazarlarından biri olan, daha doğrusu baş yazarı olan Dr. Yuki Watanabe, Antarktika'daki deniz buzu seviyesini azaltan iklim krizinden tüm hayvanların mağdur olmayabileceğini söylüyor. Watanabe Araştırma tamamen zıt sonuçların doğabileceğini gösteriyor ve iklim değişikliğinin vahşi yaşam üzerindeki etkilerinin karmaşıklığına ışık tutuyor diyormuş. Science Advances dergisinde yayınlanan bu araştırma Vatanabe ve çalışma arkadaşlarının Lützlov Holm körfezindeki 175 pengueni nasıl elektronik olarak takip ettiklerini ve 2010 yılından beri 4 üreme sezonu üzerine yaptıkları incelemeleri ortaya koyuyormuş. Yiyecek arama bölgelerinde 3 sezon yoğun deniz buzuyla geçmişken Aralık 2016'dan Şubat 2017'ye kadar olan dönemde deniz buzunun büyük bir oranı kırılmış ve geniş bir alan açık su şeklinde kalmış. Penguenlerden elde edilen verilerle beraber ortaya çıkan durumda buzla kaplandığından yani yemek arama bölgeleri buzla kaplandığından penguenlerin donan alanı Ayakları ile ve karınları üzerinde geçtiğini ve suya dalarak yemek bulmak için daha büyük bir rekabet içerisinde girdikleri bir boşluk aradıklarını keşfetmişler. Ancak bölge buzla kaplanmadığında penguenler yuvalarına çok yakın bölgelerde suya dalma imkanına sahip olmuşlar ve yürümeye kıyasla yüzerken 4 kat fazla hızlı hareket eden kuşların 3.2 ile 7.9 saati bulabilen yem arayışları daha kısa süreli bir şekilde etki göstermiş. 4.8 kilometreden daha fazlalarını tarayabilmişler mesela. Bu şekilde hem su altında geçen süre kısalmış hem de azalan rekabet sayesinde daha az enerji harcanmış. Beslenme koşullarının iyileşmesinden başarılı üremeyi beraberinde getirdiğini söylemiş vatan ağabey. Penguenlerin bu sezonlarda yüzerek daha hızlı seyahat ettiklerini ve istedikleriyle dağılabildiklerini söylemiş. Yuvalarına daha hızlı dönmeleri onları bekleyen yarlılarının daha sık yemek yemesi anlamına geldiğini de ifade etmiş. Bu kadar iyi haber yeter. Şimdi iklim kriz ile alakalı tekrardan kötü haberlere dönüyorum. Ülkemizdeyiz. Bursa'da geçtiğimiz pazar günü meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 7'si ağır hasarlı olmak üzere 33 bin bina ile 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüş. Ve en önemlisi Bursa Valiliği'nin açıkladığına göre geçen pazar günü meydana gelen bu felakette, bu iklim felaketinde bir kişinin kaybolduğu, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var. Açıklamada 17 ilçemizde 12'si hasarlı ve can kaybı olmamıştır. Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerimizde tarım arazileri ve yol ile altyapı zararları bildirilmiş olup bina hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, tarım hasarı tespit edilen alanlarda çalışmalar devam etmekteymiş. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaları içinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı yani Afat tarafından gönderilen maddi yardımlar da varmış. 500 bin TL acil yardım ödeneyi gibi valle ulaştığını kaydedilmiş bu açıklamada bu ödeneyin. Ee, ve açıklama yapılmış 21 Haziran 2020 tarihinde saat 18.30'da yaşanan bu selde su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşında engelli bir kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir diye, diye bir açıklama yapılmıştı. Sizlere hazırladığım bu radyo programını kaydettiğim gün yani dün itibariyle. Derya Bilan isimli vatandaşı bulmak için arama çalışmaları devam ediyordu. Hala sonuç alınamamıştı. İklim krizinin etkileriyle beraber ortaya çıkan bu felaketlerde ilk olarak kadınlar, çocuklar, yaşlar ve engeller yani toplumun En kırılgan kesimleri zarar geriyor. Bursa Kestel'de de bunun bir örneği yaşandı. Sel felaketinde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader Akbaba'nın babası konuşmuş. 22 yaşındaydı Kader Akbaba bunu da hatırlatalım. Sel sularının kendisi ve eşini sürüklediğini, kızını ise evden çıkarmayı başaramadığını söylemiş. Kader Akbaba'nın babası, Recep Akbaba. Şimdi onun sesine kulak verelim. Biz evdeydik, aşağıdaydık. Kızın evde tek miydi pek? Bizi sel göttü işte. O zaman kız evde yalnız kaldı. Siz nereye kadar sürüklendiniz amca? Köy meydanına kadar indik işte aşağı. Zaten ilk patırtıda gittik biz ya işte. E tahmin etmiyoruz ya böyle bir şey fazla olmayacak diye. Birden geldi yani. Vallahi ne yapayım? Şu durumda hiç bilemiyorum. İşte bir tekvir alınmazsa yani her zaman terlikedeyiz yani. Bu gece belki yine terlikedeydik yani. Sade ben değil, bütün köy yani. Yani şu anda ne bileyim yani söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Başa çıkılmaz yani bu şeylerden. Ya onu temizlediler de şimdi bu yukarıdan tekrar böyle tekrarlarsa yağarsa yani. İşte böyle bir yağmur suyu falan gelirse dedim burası dereye daya. Öyle geçit bıraktım biliyor musun? Ama senin geçidin ne yapsın? Evet işte bütün öyle sel suyu için bıraktım yani. Ama bu kadarın Birinci katı kullanmasaydım her ihtimale karşı yani iyi olurdu ya da birinci katın daha bir önüne başka bir şey yapsaydım daha engellerdi yani mesela giriş kapısının bu tarafından balkonadan daha bir Kontrol altında olsaydı belki buradan etkilemezdi yani. Selde kırsal dudaklı mahallesinde yaşamını yitiren bedensel engelli Kader babanın tekerlikli sandalyesi evinde balça gömülü halde bulundu. Bu röportajı da sizlere Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı video kaydı üzerinden aktardık efendim. Bursa'daki Sel'in hemen ardından bir altyapı ve iklim kriziyle alakalı olan tartışma ortaya çıktı. Bunun... Bu tartışma olurken aynı saatlerde bu sefer İstanbul'da sağanak yağış, hortum ve sel meydana geldi. Geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen bu hava olayı İstanbul'da hayatın neredeyse durma noktasına getirdi. İstanbul Valisi Yerlikaya bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyduktuğu 3 çocuk kurtarıldı diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü yağış şeklinde devam ettiği bir süre bu yoğun iklim felaketi olarak nitelendirebileceğimiz olay. Bazı bölgelerde ise dolu şeklinde etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün İstanbul'da geçtiğimiz salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağışla ilgili ikazlarda bulunduğu da aynı şekilde hatırlatılmış Vali Ali Yerlikaya tarafından. Ve neredeyse şehrin bütün bölgelerinde... Hazırlıksız yakalandığına dair insanların bu konuya, bu felakete çeşitli haberler ve bilgiler mevcut. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Ortaköy Dereboy Caddesi'ndeki Avrupa Birliği Bakanlığı'nın İstanbul ofisi önündeki ağaçlar devrilerek mazgallar tıkanmış. Bu, neden bu nedenle caddede yoğun su birikintisi oluşmuş. Ayvansaray ve Halıcıoğlu'nda metrobüs duraklarında aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar yoğunluk oluşturmuş. Balakçı sahilinde balık tutan ve yürüyüş yapan vatandaşlar da hazırlıksız yakalanmışlar bu yağmura. Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde kurulan pazarda sel suları pazar esnafına zor anlar yaşatmış. Bir anda ortaya çıkan bir yağıştan bahsediyoruz. Esnaf mallarını korumak için çeşitli önlemlere başvurmuş. Bazı evlerde ise su baskınları meydana gelmiş. Yağış nedeniyle büyük çekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşları telefonuyla beraber kaydettikleri bir olay halinde sosyal medyada yer bulmuş. Çekmekköy Madenler Köprüsü'nün altında biriken su nedeniyle trafiğe kapılan, kapatan şile yönü itfaiye ve belediye ekiplerinin tahliye işlemlerinin ardından açılmış. Bazı vatandaşların araçları zaman zaman meydana gelen doludan korumak için geçtiğimiz yıllarda da hatırlayacağımız üzere battaniye, yorgan, karton ve branda gibi Çeşitli eşyalarla örtmeye çalıştığı da görülenler arasında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dere taşması sonucu bazı bölgelerde ev ve iş yerlerinin sular bastığı birçok aracın da sular altında kaldığı söyleniyor. Fırtına nedeniyle uçan çatıların üzerine düştüğü araçlarda hasar meydana gelmiş bazı sürücülerin ise su baskından korunmak için araçların üzerine çıktığı da görülüyor. İstanbul'da etkili olan bu sağnak nedeniyle diye yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. Su birikintisinden birçok eve girilememiş. Girilen evlere sular basmış. İstanbul genelinde etkili olan bu sağnak sularıyla beraber D100 karayolu Büyükçekmece mevkisi yan yolu üzerinde bulunan bir otelin çalışanları da otel içinde yağmur sünür girmemesi için ilginç bir yönteme başvurmuşlar. Başlarına poşet geçirmişler. Otelin içindeki halıları rulo yapıp yol kenarına dizmişler. Otel müdürü de trafiği kontrol etmiş. Böyle bir hazırlık gerçekleşmiş. Suyu engellemek için bu şekilde hazırlandık denilmiş yapılan açıklamada. Anadolu Ajansı'nın muhabirlerine yapılan açıklamada daha doğrusu. Daha önce başımıza geldi ama bu kadar değildi. Suyu sıçratmamaları için sürücüleri uyarıyorum demiş. Hortum da zarara nedeni olmuş. Çatalca yolu caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında hortum nedeniyle büyük hasar meydana gelmiş. Fabrikanın imalathanesi, deposu, sergi ve idari bölümlerinin büyük bir bölümü hortum nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş İmalethanenin çatısı dağılırken bazı üretim yerlerindeki makinelerin yolun karşı tarafına uçtuğu bile görülmüş. Yetkililerin yerinde yaptığı incelemeler var. Bu incelemelerden bir tanesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gerçekleştirilmiş. Sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'taymış İmamoğlu ve CNN Türk'ün uzattığı mikrofonlara durumu değerlendirmiş. Şimdi onunla kulak verelim. 2 dereces. Burada yıllardır süren bir altyapı sorunu var. Esenyurt Belediye Başkanımız bu sorunun hızlı çözümü için bizimle konuştu. Biz zaten buraya şantiyemizi kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Bugün evet. mi başlandı çalışma? Hayır hayır hayır birkaç haftadır çalışıyoruz. Ee, ve bizim bu sorunun farkındayız. İşte bugün de anlattığım İstanbul'un 38 noktasında pandemi sürecinde yaptığımız çalışma tam da bu felaketlerin sona ermesiyle alakalıydı. Biz bu süreci inşallah burada da hızlı bitireceğiz. Sorunu tamamen çözmüş olacağız. Bugün bizi üzen Suriyeli bir misafirimizin hayatını kaybetmesiydi. Burada hasar gören bütün insanlarımızla ilgili, bütün evler ve iş yerleriyle ilgili hem afat hem valilik hem biz bir tespit yapıp ortaklaşa buradaki yarayı hızlıca çözeceğiz. Vatandaşlar birkaç gün misafirimiz olacaklar, zarar görmüş evler. online giri yer tespiti yapıldı. Esenyurt Belediyesi biz valilik ortak çalışıyoruz. Misafir edeceğiz. Ardından inşallah sağlıklı sağlıklı bir şekilde evlerine tahliye edeceğiz. Hanım şimdi dediniz ki öncesinde 38 biz belirlemiştik demiştiniz. 38 nokta İstanbul'da. Çok özür dilerim. 38 noktayı belirledik. Tabi tabi Pandemi de başladı. Burada bekleniyor yani zaten pandemi. Pandemi bu de bunlardan, onlardan Onların birisi. Ne olacağını biliyor musunuz? Bunlar da onlardan birisi. Ben Allah'ın işi biz yağmuru bilemeyiz. Ama burada az önce arkadaşlarım diyor ya, burada 15-20 yıldır insanlar bu baskını yaşıyor. Peki, Bak, vatandaşımız diyor 15-20 yıldır yaşıyor. Biz bu sorunu hızlı çözeceğiz. Peki, efendim, olarak... birileri, birileri bu kötü yapılaşma ve buradaki kötü altyapının eee sıkıntısını vatandaşlara çektirdi ama biz çektirdik. Peki efendim bir şey son olarak 38 noktayı belirledik dediniz ya. Belirledik değil. Belirlen. Bitim var, çalışan var, şantiye kurulmuş olan var. Peki, bundan önce, bundan önce eee Bu yağışlar biliyorsunuz uyarılar sürekli gerçekleşiyor. Evet. Herhangi bir tedbir aldınız mı bu noktalar? Nasıl bir tedbir? Yani öncesinde bu noktaları belirlediğiniz için i̇şte öncesinde çalışalım, çalışalım. yapılacak. Nasıl bir tedbir mesela sorduğunuz? Yani yorulamayız biliyorsunuz. Evet, Ama biz sorunları çözeceğiz. Yani 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin. Tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Evet rekor sıcaklıkların ardından rekor yağışlara sahne olan İstanbul'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN yani Türk mikrofonlarına yaptığı durum değerlendirmesiyle beraber de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta itibariyle de aynı yerde aynı şekilde kaldığımız gibi e, iklim felaketleriyle, iklim kriziyle alakalı ve aynı zamanda ekolojik yıkımla alakalı dünyadaki ve Türkiye'deki son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere.